Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Geçen dersimizde gördüğümüz son ayet olan 33. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah fasıklık yaparak onun yolunun dışına çıkan ve bu hususta ısrarcı olanların bir cezası olmak üzere Cenab-ı Allah'ın da onlar hakkında iman etmemelerini yazmış ve tesbit etmiş olduğunu ifade ediyordu. Kur'an-ı Kerim biz insanlara insanlara bu okuyacağım ayet-i kerimede de göreceğimiz gibi her bir hususu her bir hususu delile ve belgeye dayandırarak kabul etmemizi veya bir şeyi reddedeceksek yine delile ve belgeye dayanarak onu reddetmemiz gerektiğini gösteriyor. Esasında bu ilme tapan bir zihniyetin oluştuğu şu asrımızda efendim bilimsel değil veya bilimselliğe aykırıdır gibi diyenlere Kur'an-ı Kerim'in 14 asır öncesinden bilimselliğin nereden itibaren başlaması gerektiğini daha doğrusu ilmi esaslara riayet ederek insanın nereden itibaren kendisini düzenlemesi gerektiğini ifade ediyor. Cenab-ı Allah geçen derslerimizde de gördüğümüz gibi alimdir, hakimdir ve hak ismi ve sıfatı ile Her şeyi çok iyi bilendir, her şeyi tam hikmetle yapandır, Hikmetsiz hiçbir işi yoktur. Bazen ilimle olur, hikmet olmayabilir. Ama Cenab-ı Allah'ın ilmi aynı zamanda hikmet ile her şeyi yapmayı sağlayacak veya onu gerçekleştirecek bir vasıfta ve bir tarzdadır. Ve her bir şeyi hakk ile yani adaletle yerli yerince hak ettiği gibi yapar. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu dönemlerde hepinizin malumu Mekke'de hakim olan din şirkti. Yani Allah'a isimlerinde, sıfatlarında, fiillerinde, uluhiyetinde veya rububiyetinde şirk koşmak, ortak koşmak akidesi hakim. Kur'an-ı Kerim bu okuyacağım ayeti kerime ile diyor ki siz insanlar için en hayati en önemli meseleniz nedir? İnancınızın tespitidir. Siz eğer bir inanç taşıyorsanız sahip olduğunuz bu inancınızın bir delile bir belgeye dayanması lazım. Onun dayandığı bir esasının onu ayakta tutan ilmi bir temelinin bulunması lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilme bakışı veya ilmi ele alışı ilmin insan hayatında nereden itibaren başlaması gerektiğiyle alakalı tespiti burada görülüyor. Diyor ki Kul Ey Muhammed Şöyleydi. Daha önce sırası geldikçe söylemiştim. Cenabı Allah'ın Peygamber Efendimiz'e selam'a hitaben kul yani de ki emriyle başlayan bütün buyrukları bir şekilde biz insanların akidesiyle alakalı meseleleri ele alır. İtikatla ilgili meselelerden bir veya birkaç meseleyi gündeme getirir. Burada görüldüğü gibi. Qul hel min shurakaikum, men yabdaul halqa, thumma yaidu. Soru gayet açık. Cevabının da aynı açıklıkta ve netlikte olması lazım. Diyor ki. Sizin Allah'a koştuğunuz ortaklar arasından herhangi birisi herhangi birisi yaratmayı başlatıp sonra da yeniden tekrar edebiliyor mu? Ortaklarınız arasında bir şeyi yaratıp sonra tekrar onu yeniden var edecek güç ve imkana. Kuvvet ve kudrete, kabiliyete, ilme, hakimliğe, hikmete ve imkana, kudrete kısacası sahip midir? Yarattığını var ettiğini hak ile yaratabilir mi? Var edebilir mi? Bana bu kadar ortak koşuyorsunuz, Allah'a bu kadar ortak koşuyorsunuz, Allah'a koştuğumuz bu ortaklar arasından, Mahlukatı yaratmayı ilkin başlatıp var edecek ve sonra da bunu yeniden tekrar edecek kimse var mıdır? Yok tabii. Böyle bir sorunun cevabı ne olabilir? Elbette ki yoktur. Bu soruyu 14 asır önce tekrar soruyoruz. Cenab-ı Allah'a düşünceleriyle, ideolojileriyle, akideleriyle ortak koşan veya inkar eden, icraatlarıyla, hukuklarıyla, uygulamalarıyla, beşeriyete şeriat teklif etmeleriyle, ideoloji ve nizam teklif etmeleriyle, yani akide teklif etmeleriyle, bir şekilde Allah'a ortak koşanlara tekrar ediyoruz, soruyoruz. Siz veya ortak koştuğunuz varlıklar arasından, madem, Allah'ın hususiyetlerinden bir veya birkaçını kendinize yakıştırıyorsunuz. Gerek sözlü olarak gerek fiili olarak. Normalde sorarsanız hiç hepsi der ki yok biz Allah'a ortak koşmuyoruz. Ama pratiğiniz Allah'a ortak koşmaktır. Fiilen yaptığınız şirktir. Allah'ın şeriatını bir kenara bırakın. onun yerine şeriatler uydurmak, şirk. Mekkeli müşrikler de böyle yapıyorlardı. Araf suresinde, En'am suresinde gördük hepimiz değil mi? Ne yapıyorlardı? Allah'ın kendileri için yaratmış olduğu davarlarla, ekinlerle alakalı, Allah'ın indirmediği hükümler koymuşlardı. Bunlar şuna helal, bunlar buna haram diyorlardı. Cenab-ı Allah, siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz diye soruyor. Niçin? Çünkü Allah'a izafe ediyorlardı bunları. Günümüz şirki hiç Allah'a izafe etme tenezzülünde de bulunmuyorlar. Ya daha beterini söylüyorlar. Bu asırda din ya bu kadar ilim ilerlemişken Din olur mu? Dinden bahsetmek olur mu? Bilimselliğe aykırıdır efendim. Bilimsellik seni çarp. Sen ne anlatsın bilimsellikten? Bilimsel olmak, kainatın sahipsiz ve kendiliğinden meydana gelemeyeceğini bilmek ve kabul etmekle başlar. Bilimsel olmak, bütün sebeplerin müsebbibini bulmakla onun varlığının farkına varmakla başlar. Bilimsel olmak başıboş olmayan bu kainatı eskilerin tabiriyle zerresinden küresine kadar belli bir hükme ve nizama tabi olan bu kainatı bu hükümlere tabi olarak kimin yaratı düzenlediğini Bilmekle başlar. Onun farkına varmakla başlar. Bilimsellik, insanoğlunun her şeyi kainat gibi, mükemmel saat gibi bir nizam içerisinde işlerken, <gülüyor> bu saatin, bu mükemmelliğin kendiliğinden olamayacağını, bunu bir ilk yaratının var olduğunun farkına varmakla başlar. Bu temel esası kaçırdıktan sonra sen istediğin kadar istersen fezaya çık. Sen bilimsellik temelini sen kendi temelini yıkmışsın. Senin bilimsellik diye kurduğun o koskoca binanın temeli yok. Her zaman başına geçer. Senin için felaket olur. Günümüzde olduğu gibi. Günümüzde olduğu gibi. Atom ile ilgili dünyada bu kadar yıldır dolaşan spekülasyonları gerek siyasal anlamda gerek bilimsel anlamda görüyor. Hepiniz biliyorsunuz üç aşağı beş yukarı. Niye? Çünkü bu bilimselliğin temelinde Allah korkusu yok. Çünkü bu atomu, bu güçle, bu imkanla yaratan Allahü Teala, biz onun halifesi olan insanların ona halife olacak liyakatte kullanımında ve kullanılması şartıyla bizim emrimize vereceğini biliriz. Müslüman halifedir. Halifelik şuuruyla yeryüzünde tasarruf eder. Halifelik şuuru da ona verilen şeriat programına göre hareket etmek demektir. Zulüm için kullanamazsın sen bunu. Beşeriyetin terakkisi için hay hay. Beşeriyetin, efendime söyleyeyim, güç ve imkan tasarrufu için, hay hay. Allah'ı tanımasına, Allah'ı yakından bilmesine, dinini öğrenmesine, daha çok vakit kazandırmak için, hay hay. Fakat, sövürmek için, zulmetmek için, beşeriyetin zenginliklerini talan etmek için, sen ilmi kullanırsan, bilimsellik dediğin şeyin temeline sen dinamit koymuş olursun. Çünkü halife olarak, Allah'ın sana öğrettiği ilmi ve bu ilmin sana göstermesi gereken doğru hareketi kullanmamış oluyorsun. Niçin? Çünkü bu kainatı ilk yaratanın sonra onu gerektiğinde iade edecek olanın kim olduğu sorusunu bugünkü çağdaş bilimsel anlayış ve medeniyet kendi kendisine sormuyor. Sormamıştır bu soru üzerine ve bu soruya verilecek doğru cevap üzerine medeniyetini ve medeniyet anlayışını kurmamıştır. Onun için zalimdir, onun için gaddardır, onun için sunurucudur. Onun için her türlü kan içiciliği yapabilmektedir. Onun için Afrika'da ve dünyanın dört bir yerinde kim ne desin bugün dünyanın yarısından fazlası açtır. Fakat Tek başına Amerika dünyanın açlarının yarısını doyuracak kadar israf yapıyor. Sadece israfı dünyadaki açlarının yarısının açlığını giderebilecek çaptadır. Niçin? Bu ayet-i kerimenin sorduğu hayati soruya doğru cevaplarını bulamadıkları, vermedikleri veya... Esasen veremedikleri için. Ayet gayet açıktır. Allah'a koştuğunuz ortaklar arasında, yaratmayı ilk olarak başlatıp sonu sonra onu tekrar iade edecek olan var mıdır? Allah. Eşya ile alakalı programı doğru dürüst olmayan nasıl eşyayı yönlendirebilir? Yani kısacası eşyayı yaratamayan Eşya ile ilgili kanun ve eşyanın kullanımı ile alakalı esaslar, kurallar, tüzükler, yönetmelikler tespit edemez, etse bile sağlıklı olmaz. Onun için Cenab-ı Allah cevabı veriyor yine. Yine itikadi meselenin devamı o. Dedik ya kul olan ayetlerin başında veya buyrukların başında mutlaka bir şekilde itikad ile alakalı bir konu gündeme getirilir. قُلِ اللّٰهُ يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِذُ De ki, yaratmayı ilk başlatan da, sonra onu var edecek, tekrar edecek olan da Allah'tır. Şu söylemek istiyor ayet-i kerime. Yani, eşyaya hükmeden kanunları, ister fizik kanunu deyin, ister tabiat kanunu deyin, ne derseniz deyin. Kanunsuz bir şey yok bu dünyada. Ses dalgasından elektrik dalgasına kadar. Hepsinin bir kanunu var. Gökyüzündeki yıldızdan, en büyük yıldızdan en küçük hücreye, en, atomun en küçücük parçasına kadar. Hepsinin bir kanunu var. Peki, bunu ilkin yaratan ve buna göre işleyişine uygun kanunu koyan, ve her bir eşyanın kanunu aynı zamanda dikkat edilecek bir husustur. Kainattaki diğer bütün kanunlarla uyumludur. Bu muazzam kainatta anarşi yok. Tutarsızlık yok. Tebareke suresinde buyurduğu gibi Cenab-ı Allah فَرْجِعَ الْبَصَرَةَ كَرَّةَيْنِيَنْ قَلِبِ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِعًا وَهَهَاسِرْنِي daha önce ne diyor? Meta rafi rahmani Rahman olan Allah'ın yaratışında bir tutarsızlık, bir öne geçmek, bir geri kalmak yok diyor. Hepsi muazzam bir ahenk içerisinde seyrediyor. Şimdi ibretle bu kainattaki muazzam ahengi göreceksin de. Bu ilim çağında denilen ilim çağı denilen bu çağda bütün bunları şimdiye kadar beşeriyetin hiçbir döneminde beşeriyete nasip olmadığı kadar incelikleriyle teferruatıyla detaylarıyla mükemmelliğiyle idrak edeceksin de bunu kim yaptı ve kim iade edebilir sorusunu sormayacaksın ve bunun doğru cevabını bulmayacaksın bu büyük bir bedbahtlıktır 14 asır önceki bu ayetin ilk muhatapları mı bu gerçeği daha iyi anlayabiliyordu Günümüz beşeriyeti mi? Hiç şüphesiz günümüz beşeriyeti bu ayet kelimenin işaret ettiği, sorduğu gerçekleri çok daha rahat idrak edebilir. Elindeki verilerle. Bugün sıradan bir ilkokul öğrencisinin bu konudaki bilgisi bile 14 asır öğrencisinin en aliminden 14 asır öncesinin en aliminden daha bilgilidir bu konuda. Bu bilgiye rağmen bunca cehalet 14 asır öncesinin cehaletini aratacak bir cehalet bu bilgiye rağmen yine 14 asır öncesinin Allah'ı inkar eden ona şirk koşan tutumu yine bugünkü asırda bu bugünkü beşeriyetin büyük bir bedbahtlığıdır kim ne derse bu kadar imkana ve ilme rağmen bu kadar cehalet onun için Cenab-ı Allah ne diyor madem bu sorunun cevabı belli ilk yaratan ve yeniden yarattığını var edecek olan kim Belli. Cevap o kadar açık ki. Soruyor Cenab-ı Allah. Bu sefer onlara tekrar soruyor. فَاَنَّا <gülüyor> O halde nasıl olur da başka tarafa döndürülüyorsunuz? Bu soruların sizi yönetmesi gereken bir gerçek vardır. Size vermesi gereken, göstermesi gereken, sizin bulmanız gereken bir istikameti vardır. O istikamet tevhiddir. O istikamet Tevhide uygun bir hayat nizamına talip olmaktır ve bunu hayata hakim kılmaktır. Bunun gösterdiği istikamet budur. Siz nasıl olur da bu gösterdiği bu ayetlerin bu soruların bu hem de böyle hıkmık edilemeyecek kadar cevabı açık ve net olan bu soruların size gösterdiği istikameti bırakıyor da allah Teala'nın nizamını bir kenara bırakıyor. Dünya ve ahiret saadetinizi aciz kulların ortaya koydukları ideolojilere ve hatta nizamlara veya yasalara veya şuna buna anlayışlara feda ediyorsunuz. Bu hüsranın ta kendisi değil midir? Beşeriyet bu husrandayken biz Müslümanlara da gerçekten rahat bir gözle uyuma imkanı kalmıyor. Bu beşeriyetin bu hakikatlerden haberdar edilmesi lazım. Bu ifade deyse çarpıcı soruların beşeriyetin gündemine taşınması lazım. Taşıtsın ki aralarından akılları başlarına gelmesi mukadder olanlar bunun idrakine sahip olsunlar. Neticede bunlar arasından istikametini bulabilecekler mutlaka çıkacaktır. Kendi adımıza, kendi adıma ben bunu hiç tereddütsüz olarak söylüyorum. Bu manada benim Müslüman olarak beşeriyete, insanlara karşı kusurumuz vardır. Kusurum vardır. Çünkü bu insanlara ulaştırmakla yükümlü olduğum hakikatleri üzerimdeki sorumluluğun gereğini yerine getirerek ulaştırmaktan şu veya bu şekilde acizim yapamıyorum veya ihmal ediyorum. Cenab-ı Rabbül Alemin'den bu vazifemizi yerine getirme, hakkıyla yerine getirme fırsat ve imkanını bahşetmesini dilerim. 35. ayet bu sorunun devamı ve tabii bir neticesi. Zaman zaman söylemişimdir, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri adeta böyle itina ile dizilmiş bir gerdallığın, sanatkarane yapılmış ve dizilmiş bir tesbihin taneleri gibi birbirini takip ediyor. Bakın ne soruyor? Bu soru nizam ile alakalıydı bu önceki ayet kerimede. Bu sefer kainat nizamı ile alakalıydı. Şimdi de hayat nizamı ile alakalı. Çünkü kainat nizamına bakarak hayatımızı tanzim edersek kainatla uyumlu bir hayat buluruz. Kainatla kavgalı değil Bugün beşeriyetin huzunsuzluğunun sebeplerinden bir tanesi de kainat nizamıyla bağdaşmayan onunla kavgalı bir hayata ve bir nizama uymalarından dolayıdır. Nizamları kainatla bağdaşmıyor. Kainatta tevhid var onların hayatlarında şirk var. Tevhid ile şirk birbiriyle nasıl bağdaşmıyorsa kainatın nizamı ile bugün beşeriyete hükmeden bu şirk nizamlar öyle bağdaşmaz. Kur'an-ı Kerim'in mantığı gerçekten bu manada çok açık ve nettir. Bakın nasıl soruyor soruyor قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْلِي اِلَى الْحَقِّ De ki, sizin Allah'a koştuğunuz ortaklardan, kabul ettiğiniz ortaklar arasından, Hakk'a hidayet eden birisi var mı? Bir önceki ayet kim yaratıyordu ile alakalıydı değil mi soru? Burada kim doğruya iletir? Yani madem birisini yaratıcı kabul ediyorsunuz ortak olarak bile kabul etseniz o halde onun size hakkı ve doğruyu hidayet eylemesi, göstermesi lazım. Gösteremiyorsa burada yanlış olduğu gibi kainat ile ilgili ona dair beslediğiniz akidede de yanlışlık var. O konuda da yanlışınız vardır. Onun için yine burada onların doğru cevap verecekleri yok. Diyor ki قُلِ اللّٰهُ يَهْد۪ي لِلْحَقُ De ki Hakka hidayet eyleyen, hakkı gösteren Allah'tır. Allah'tır hak yolu gösteren. Odur hakka ileten. Tevhid bir manada beşerin kendisinde ve hiçbir mahlukatta uluhiyet vasıflarının zerresinin dahi bulunmadığını itiraf etmek, ilan etmek ve kabul etmektir. Tevhid'in bir manası da bu. Yani mahlukatın hiçbirisinde ulûhiyetin az veya çok hiçbir özelliğinin olmadığına inanmaktır. Eğer Allah'ın mahlukatından bir veya bir grubunun kainatın bir kısmını veya birçok kısmını yarattığına inanıyorsa bir kimse tevhide aykırı olarak Allah'a şirk koşmuş olur. Eğer bir kimse allah Teala'nın şer'i bir hükmünün bulunduğu, bir ölçüsünün bir değerinin bulunduğu bir alanda, bir yerde bir noktada Ona muhalif bir hüküm, bir kanaat veya bir değerlendirme kabulleniyorsa o noktada da tevhidini bozuyor, şirke giriyor demektir. Az veya çok fark etmez. Ya oğlum hiç kim? Yani bu aslında insanlar akıllandığı, kendilerini kontrol edebiliyor, sarhoş olmayacak kadar herkes iradesine hakim falan filan bir gün gevelemeler niye haram olsun ki ya en azından sarhoş olmayacak kadar içenler için haram olmasın emredersin diyeceksin öyle e entum e'lemu emillah diye sorulur böyle diyenlere siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah bu budur efendim ya, asıl değişti. Eskiden kadınlar cahildi. Bir şey okuyamıyorlardı. Yazmaları yoktu. Günümüzde bakın ne güzel üniversite mültürüyorlar. Profesör oluyorlar. Ticaret yapıyorlar. Holdingler yönetiyorlar. O Dünyanın zenginleri arasına giriyorlar. Giriyorlar da giriyorlar. Dolayısıyla artık biz şu şahitlik meselesini gelin halledelim. Nasıl yapalım? E, eşit olsun iki şahit falan İki kadın bir erkek niçin olsun? Bu Kur'an-ı Kerim'e de çok yakıştırıyor. Çok düşünüyorlar Kur'an-ı Ya bu miras meselesi. Ya şu faiz meselesi. Aynen hepsine bizim soracağımız sorumudur. Bak. Evvela bu iş bir teslimiyet ve bir apaçık gerçeklere teslimiyet. Öyle körü körü teslimiyet yok. Kur'an açık bir soru soruyor kul e entum e'lem emillah siz mi daha iyi bilirsiniz Allah'ıma o kadar küstahlaşmanın gereği yok kimse Allah'a haşa atıl hocalığına kalkışmasın haddinizi bilin diyeceksiniz sen <gülüyor> hele bir önce kendine sahip ol yani kendi kendinin maliki ol Olabiliyor musun? Yok. Kainatta bir şey mi maliksin? Yok. Bir şey yaratabiliyor musun? Yok. Bir şeyin kanununu koyabiliyor musun? Yok. Beşeriyet, Nuh Aleyhisselam'dan bu yana. Allah'ın şeriatına aykırı kanunlar koyup duruyor. Öyle mi? Öyle. Hala Fransız ihtilalinden sonra... ...herkes ipten kazıktan koptu. Şeriat üstüne şeriat koymaya başladılar. Kapitalist şeriatlar, liberal şeriatlar, ...komünist şeriatlar, sosyalist şeriatlar, ...yani dinamikleri, zihinsel dinamikleri... ...veya aklaşımları, ideolojik dinamikleri... ...bu olan şeriatlar. Yani yasalar, anayasalar. Kur babam kur, yap babam yap. Peki... ...vazgeçelim hangi problemi çözdüğünüzden... Madem siz bu kadar güzel kanun, yasa, şeriat yapıyorsunuz, söyler misiniz bana, bu suç oranları dünyada niye bir türlü aşağıya inmiyor? Katlanarak artıp gidiyor. Bunun cevabını bulsanıza, arasanıza. Her bir çözüm diye ürettiğiniz ayrı bir bela oluyor. Ayrı bir dert oluyor. Onun için tevhidin başı beşeriyetin uluhiyetinden ümit kesmektir. Beşeriyette uluhiyetin zerresi olamaz diyeceksin. Yani la ilahe illallah'ın tahkiki gerekiyor. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Söylüyorsun ondan sonra Allah'ın şeriatının diskalifiye edilmesi için avant tabiriyle, devre dışı bırakılması için bin bir dereden su getiriyorsun. Senin bu tevhidin ne biçim tevhid? Yoksa sen samimiyetsizce hakkı batıla mı karıştırıp birilerini mi kandırmak istiyorsun? Saptırmak mı istiyorsun? Siz şimdiye kadar koyduğunuz yasalarla, ideolojilerle, değil mi? nizamlarla, sistemlerle en Sağından en soluna kadar. Beşeriyetin hangi problemini çözdünüz? Beşeriyete doğruyu gösterebildiniz mi? Ben ahiretten bahsetmiyorum. Onların bahsettikleri gibi. Zaten ahiret ile ilgili en ufak bir söyledikleri yok. Olamaz da. Çünkü laiklik belası ahireti düşünmelerine de imkan vermiş. Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi, laikler içinden diyor Kur'an-ı Kerim, "Ya'lemun zâhiren min el dünya Dünya hayatının ancak görünenini, görüneninin bir kısmını bilirler. Dünya hayatının demek ki görünmeyen bir vecesi de var. Ahiretle alakalı zaten yok. Görüneninin hepsini de bilemiyorlar, bir kısmını, cüzi bir kısmını bilebiliyor. Eee bu yetersiz bilgiyle siz efendime söyleyeyim elinizdeki iğneyle faraza Everest tepesini nasıl yıkmaya kalkışabilirsiniz? Veya Everest tepesini nasıl bir e, ufalamaya çalışabilirsiniz ki? Böyle bir şey imkan var mı? Yok. Aynen öyle beşeriyetin problemlerine çözüm aramak, beşeri imkanlarla Allah'ın şeriatını bir kenara bırakarak, düşleyerek Tıpkı o koca dağ tepeyi iğneyle ufalamaya, yıkmaya başlar. Buna değil bir beşer, beşeriyetin tamamının gücü ve ömrü yetmez. Öyle bir şey olmaz. O halde Kur'an'ın sorusu hala bakidir. Şu asırda bile bu Kur'an'ın bu sorusu beşeriyetten doğru cevabı bekliyor. Söyleyin diyor. Allah'a ortak koştuklarınız arasında bize hakkı, doğruyu gösterecek kimse var mı? Bu büyük bir meydan okumadır. Bütün beşeriyete, bütün sistemlere, bütün ideolojilere meydan okuyor bu ayet-i kerime. İspatlayın bakın. Hakkın neresindesiniz siz? Yok. O halde Arkasından bir soru daha geliyor. Efemen fe men yahdi ila'l hakki la illa Gerçekten Kur'an-ı Kerim doğrudan doğruya insanın doğru aklına, doğru çalışan akılına hitap ediyor ve akıllı bir insanın Kur'an'ın sorularını yine Kur'an'ın istediği gibi cevaplandırmaktan başka çaresi kalmıyor. Bakın şu sorunun şu sorudaki ifade deyse mantığı ileye bakın. Peki diyor. Hakk'ı gösteren ve hakka iletene mi uymak daha doğrudur? Yoksa kendisine doğru gösterilip doğruya iletilmedikçe Hiçbir şekilde Hakk'a iletene mi uymak daha doğrudur? Soru gayet açık. Değil mi? İki kişiye yol soruyorsunuz. Birisi gideceğiniz yere ben seni götürebilirim. Şöyle gidilir, böyle gidilir diyor. Öbürü de diyor ki vallahi senin dediğin hangi tarafta bilmiyorum ama hele bir peşime takıl diyor. Hangisine takılırsınız? Hangisinin peşinden gidersiniz? <Gülüyor> Elbette ki ben bu yolu biliyorum, şöyle gidilir, böyle gidilir, filan yerdedir diyen ve size gerçekten yolu bildiğini ispatlayan ve gösteren ve o yolda gitmekte samimi olduğunu gördüğünüz kimsenin arkasından gidersiniz. Ya gel beraber arayalım diyenin arkasından gidilir mi? Ben de bilmiyorum nasıl gidilir oraya ama hele bir deneyelim, önce her şu yoldan gidelim. Gitti, çıkmaz sokak, öbüründen yine çıkmaz sokak. Çıkmaz sokak dedik de Rahmet İnce Fazıl'ın dediği gibi diyor haykırsam kollarımı makas kimi açarak durun kalabalıklar bu yıllar çıkmaz sokak. Gerçekten öyle. Beşeriyetin gittiği bütün yollar çıkmaz sokak. Bu budur. Ona dikkat etmek lazım. Durun böyleyken diyor soruya yine bakın. O halde Fema lekum keyfe tehkumun ne oluyor size? O halde nasıl hüküm veriyorsunuz siz? Çünkü bunca açıklığa rağmen yine batıldan yana tercihlerini veriyorlar. Yapıyorlar. Yine hidayete iletemeyen batıl ideolojiler, batıl rejimler, batıl sistemler peşinden, dinler, akideler peşinden gidiyorlar. Nasıl hüküm vermektir bu diyor? Böyle bir hükümün doğru olma şansı olmaz ki. Demek ki sizin doğru hüküm vermenizi engelleyen nefsiniz var, şeytanınız var. Ahirete, daha doğrusu dünyanın menfaatlerini aşmayan menfaat düşkünlükleriniz var, sömürü istekleriniz var, başta kalmak arzu ve istekleriniz var vesaire vesaire. Kısacası kendi hevanızı ilahlaştırmışlığınız var. Sizi asıl bu işten alıkoyan bu. Yine Cenabı Allah bu sefer onlar hakkında bakın nasıl değerlendirme yapıyor. Bu sorulara vermeleri gereken doğru cevabı vermeyenler ile ilgili değerlendirmesini yapıyor Kur'an-ı Kerim. وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا Onların birçoğu ancak zanna uymaktadır. Zan. İnne zanna la yughni min al-haqqi Halbuki zannın gerçek adına en ufak bir değeri yoktur. Gerçek karşısında hiçbir şey ifade etmez. Hakk'a hiçbir şekilde götürmez. Hakka hiçbir şekilde ulaştırmaz. İnne Allah'a alimun bime yef'alun. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. Ne yapıyorlar? Hakkın önünü kesmeye çalışıyorlar. Şu veya bu politikayı, şu veya bu tezi desteklediğim için söylemiyorum. İşte... Bir dört artı dört artı dörttür gidiyor. Birileri de buna karşı kalkıyor. 12 saat konuşuyor. Bir defa derler ya çok al haramsız, çok laf yalansız olmaz. Bunun doğru payı ne kadardır bilmiyorum. Peki bu efor, bu enerji, bu Mesai bu gayret bu çaba ne de çok açık ifade ediyorlar. Hiç çekinmiyorlar. İmam hatiplerin önü açılacak. Kapansa ne olur, açılsa ne olur? Sizin önünüz açık pak. Nereye kadar açık? Siz bu önünüzle giderseniz o 12 saat nutkun karşılığında yarın Allah sana tek tek o kelimelerin hesabını soracak. Senin de batıl konuşan herkesinde. Peki bu İmam Hatip dediğin kimler? Ne öğreniyorlar? Neyi öğreniyorlar? bir Müslüman olarak ben bugünkü şartlarda bir İmam Hatip'te bile verilen eğitimden razı mıyım? Yoktur dersiniz böyle bir şey yetiştirmiyor olmuyor ki İslam noktayına zorunda. Ama gel gör ki her tarafı zakkum yetiştiren bir bahçede küçücük böyle bir papatya gibi bir şey çıktığı zaman insan ona koşuyor. Niye? Çünkü zakkum her tarafı zehir zıkkım dedikleri gibi. Mecbur o papatya senin için değer arz edecek. Değer ifade edecek. Niye? Çünkü o arada bir imalat hatası. Öyle bu sistem Müslüman yetiştirmez. Değil İslam İslam alimi. Bu eğitim sistemiyle Müslüman yetişmez. Fakat hasbel kadar çıkıyor. Dediğim gibi hasbel kadar çünkü Allah dediği. Tezgahı onlar kurabilirler ama o tezgahtan istenen neticeyi Allah verir. Allah istediği neticeyi verir. Buradakiler ve benzerlerimiz, biz imalat hatasıyız. Biz bu sistemin imalat hatasıyız. Bizim gibileri çıksın istemediler ki. Halen de istemiyorlar. Onun için 12 on saat konuşabiliyorlar. Bu bir tanesi konuşmuyor. Yani demek ki akide öyle güçlü bir şeymiş akide ister hak olsun ister batıl olsun müminine böyle bir enerji kaynağı oluyor. Akidenin sağlamlığında şey oluyoruz. Güç ve imkan buluyoruz. Ufak bir anekdot anlatayım sonra yine dersimize dönelim. Bir Müslüman vardı. Hastanede yatıyorken yine bu on iki saat konuşanlar tipinden birisi onun ziyaretine gidiyor. O Müslüman hasta ona diyor ki ulan diyor şimdiye kadar altı ok sekiz ok her neyse dediğiniz kadar Allah deseydiniz uçardınız be demiş ona. O da demiş ki ona peki sen bu kadar zamandır Allah diyorsun niye sen uçmuyorsun Cevaba dikkat edin. Ben senin ihlaslı dediğin kadar diyemiyorum ki. <gülüyor> yani ben o 12 saat konuşmuşsa eğer doğruysa o adamın gerçekten inandığı akidesinde ihlaslı ve samimiyetli olduğuna şahitlik ederim. 12 saat konuşması onun ihlasının delilidir. Ama bu ihlası onu nereye götürür bilemem. İnşallah Hak davada ihlaslı olur bu gibi kimseler. Bu bir örnektir. Ha. Davamıza bağlılık noktasında bazen tersinden de örnek verilebilir. Bu budur. Bu bir şeydir. Ee, yaptığı işi takdir etmesek bile yani niçin yaptığını, gayesini daha doğrusu takdir etmesek bile duruşu gerçekten ...inancıyla paralellik arz ediyor. O yönüyle... ...tutarlı. Gerçekten de öyle. Evet. O halde... ...biz soruyoruz tekrar Kur'an-ı Kerim daha doğrusu. Soruyoruz. Zan, hak adına bir şey ifade etmezken hala... ...bu zanlarımız zorunda bu kadar mücadele niye? bu zamlarınız, bu batıl kanaatleriniz üzerinde neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Ama şunu da bilin ki, Allah yaptıklarınız bilir. Bu ciddi bir tehdittir. Bir bunun farkına varsalar, yahu Allah benim yaptığım bildiğine göre bunun kendi ölçülerine Uyup uymadığını da biliyor. Bildiğine göre bunun karşılığını da verecektir diye mantıki bir silsile içerisinde hakkı bulma ümidi olur. Peki hidayetin, hakka iletmenin planı programı nerede? Öncelikle bu ilahi kitapta. Böyle olduğu için bu kitap ile ilgili insanların ileri sürdükleri en büyük şüphe ve tereddüt nedir? Bu kitabı bizim gibi birisi uyduruyor. Muhammed uyduruyor. Muhammed aleyhisselatü vesselam uyduruyor diyecekler ki kendi yasaları anayasalarıyla Kur'an'ı eşitlesinler. Ondan sonra diyecekler ki ha sen ona uymuşsun ha biz buna uymuşsun. Uymuşuz sen niye bize müşrik diyorsun niye bize kafir diyorsun demeye getirecekler. Ama Kur'an-ı Kerim meydan okuyor onlara. Diyor ki hayır iddia ettiğiniz gibi değildir durum. Ayet-i Kerime'yi görelim. Diyor ki وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ min اللّٰهِ Bu Kur'an'ın Allah'a rağmen Allah'a rağmen iftira edilmesi, uydurulması olacak bir şey değildir. Allah adına bu Kur'an uydurulmuş olamaz. Böyle bir şey olmaz. Mümkün değil diyor. Velakin tasdikallezhi beyne yedeyh. Ama bu kitap kendisinden önceki kitapların kendisiyle ilgili ile ilgili verilen müjdeleri tasdik eden bir kitaptır. Onları tasdik ediyor. Ve tafsilel kitabı la raybe fihimin Rabbil alemin ve bu kitabın şüphe bulunmayan, hakkında şüphe bulunmayan bir kitabın etraflı geniş geniş açıklamaları, hükümleri, beyanları, ibretli kıssaları, misalleri, örnekleri alemlerin Rabbi tarafından açıklanmış ve gönderilmiştir. Yani bu kitapta, ...beşerin kitaplarına ve nizamlarına, hükümlerine, kıssalarına, şunlarına, bunlarına benzemeyen onlardan farklı bir özellik var. Beşerin edebi ürünleri veya söz ürünleri kesinlikle bununla kıyas edilmez. O Allah'ın kelamıdır, bu Allah'ın kelamıdır, bunlar beşer kelamıdır. Çok büyük bir fark var. Bu uydurulamaz. Yani devamında gelecek zaten. Madem bu kitabın uydurulduğunu söylüyorsunuz. Muhammed uydurdu diyorsunuz aleyhissalatü selam. E siz de uydurun. Siz de uydurun. Ayet-i kerime soracak haydi bu surenin, bu Kur'an'ın bir suresinin benzerini getirin diyecek. Dolayısıyla bu Kur'an gerek akidesiyle gerek beşeriyete teklif ettiği ahlakından iktisadına, siyasetine devletler arası ilişkilerine varıncaya kadar bütün nizamıyla bir mucizedir. Beşer tarafından bunun benzeri şöyle dursun onunla herhangi bir alanda en cüz'i bir alanda bile boy ölçüşebilecek onunla Boy ölçüşebilecek, aşık atabilecek herhangi bir tezin, bir görüşün, bir kalaatin, bir nizamın, bir sistemin ortaya konulmasına imkan yoktur. O halde, beşeriyet acizliğini itiraf etsin, Allah'a boyun eğsin, onun itaatinin sınırları içerisine girsin. Evet. Devam edeceğiz inşallah. Kutsa bir fasulye Estağfurullah buyurun. Ha, buyurun.